Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Buradan itibaren Musaf'ta 3 sayfaya yakın yer kaplayan 14 ayette araya başka bir konu sokulmaksızın infak ve sadaka üzerinde durulmuştur. 269. ayette hikmetten söz edilmiştir. Ancak burada hikmet kavramıyla cömertliği cimriliğe, Allah yolunda vermeyi vermemeye, insanlara mali yardımda bulunmayı bencilliğe tercih eden aklın üstünlüğüne işaret edilmiştir, yani ana konudan ayrılma yoktur. Sözlükte infak kelimesi tüketmek ve harcamak manasındadır. Kişinin yakınlarının geçimleri için yaptığı harcama manasındaki nafaka da aynı köktendir. Sadaka, ibadet maksadıyla verilen para, mal ve sağlanan menfaattir, maddi ve manevi yardımdır. Allah rızası için yapılan bir kısım kamu hizmetleridir. Tasadduk da bu ibadeti yapmaktır. Bu ayetlerde Allah infakı teşvik etmiş ve amacı nasıl yapılacağı, hangi maldan kimlere yapılacağı ve sevabı konularında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalara göre, ibadet maksadıyla yapılacak olan infak ve tasadduk, İnsanların takdir ve beğenisini kazanmak için değil, Allah rızası için yapılacaktır. İnfakın arkasından başa kalkma ve incitme gibi davranışlar gelmeyecektir. Verilen para veya mal, kötüsü değil iyisi olacaktır. İnfakta, Meşru ve mecburi bir meşguliyet veya başka bir mazeret sebebiyle çalışıp kazanma imkanı bulunmayanlar tercih edilecektir. İnfağın dünya ve ahiret hayatında büyük faydaları vardır. İnsanın tek başına var olamayacağı ve varlığını sürdüremeyeceği Dini ve teorik açıklamalar yanında, insanlık tarihi boyunca yaşanan tecrübeyle de sabit olmuştur. Bütün insanların her bakımdan aynı seviyede ve tipte olamayacakları, tek bir ümmet ve devlet olarak örgütlenemeyecekleri de anlaşılmıştır. İnsanların dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmeleri için bu gerçekleri hesaba katarak hazırlanmış ve uygulamaya sunulmuş düzen ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Allah Teala'nın bir ferde, gruba, bölgeye bahşettiği nimetler ihtiyaçtan fazla ise, bu fazlanın ona muhtaç olan fert, grup ve bölgelere aktarılması zorunludur. Bu aktarma yapılmadığı takdirde, fertler, gruplar ve bölgeler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklar oluşacak. Bu farklılıklar isteği, talebi doğuracak. Talep yerine getirilmediği takdirde, öfke, düşmanlık, kin, zorbalık, savaş gibi huzur ve mutluluğu bozan duygu, davranış ve eylemler baş gösterecektir. Bunun böyle olduğu ve olacağı geçmişten günümüze, imparatorluk ve derebeyliklerde, totaliter ve demokratik yönetimlerde, gücün hakim olduğu dönemlerden, hakkın hakim olacağı dönemlere geçiş için, insan hak ve hürriyetlerinin tanınması ve verilmesi için gösterilen çabalarda, hukuki ve sosyal adaletin bulunduğu ve bulunmadığı zaman ve zeminlerde yaşanan tecrübelerde, katıksız kapitalizmden, karma sistemlere geçişte ve bu seyri körükleyen komünist ve sosyalist denemelerde açıkça ortaya çıkmıştır. Bu sosyal ve siyasi düzen, hareket ve oluşumlarda nimet ve servetin paylaşımı, bu paylaşım biçimlerinin hakkaniyet, vicdani kanaat ve ihtiyaçlara uygun olup olmayışı önemli rol oynamıştır. İslam'ın teşvik ettiği sosyoekonomik düzen, herkese yalnızca çalışarak hak ettiği kadar değil, çalışsın çalışmasın, normal ihtiyacı kadar verilmesi temeline oturtulmuştur. Bu temel kural, ferdin normal ihtiyaçlarının normal hallerde karşılanmasını sağlar. Bunun yanında yer alan ve birazdan açıklayacağımız, israfın engellenmesi kuralı da, fertler ve gruplar arasındaki refah seviyesi farkının büyümesini önler. Bu temel kural, ferdin normal ihtiyaçlarının normal hallerde karşılanmasını sağlar. Bunun yanında yer alan ve bir sonraki bölümde açıklayacağımız israfın engellenmesi kuralı da, fertler ve gruplar arasındaki refah seviyesi farkının büyümesini önler. Bir sonraki bölümde Bakara suresinin 261. ayetinin tefsirine ve diğer ayetlerin mehal ve tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren